بشرى الامور مبتدعاتها وكل مبتدع بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله ساببه هاكنار في السنة المتصلة الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين مشبهونه بخض الله عز وجل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 Kamu gül isimli hadis kitabının 132. sayfasında kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. İzah etmeye çalışacağız inşallah. Bu hadis-i şerifin izahına başlamadan önce şu mübarek cuma akşamı, akşamında başta Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu takdine hediye olması için sonra cümle âlinin ve ashabının efkâının ahbabının ruhlarına hediye olsun diye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 bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescid-i şerife toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, şu caminin yapılmasına maddeden ve manen yardım edenlerin, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye, ve beldemizin meda ve evliya olan Hüseyin Gazi'nin, Hacı Bayram'ın elinin, Taceddin Sultan'ın vesaire evliya olan ruhlarına hediye olsun diye,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 Aziz ve Muhterem Kardeşlerim, Metnini okumuş olduğumuz hadisi i Şerif, Resim ve Heykel ile ilgili Efendimiz'in bir hadisi i Şerifidir. Hz. Ayşe Validemiz'den radıyallahu anha rivayet olunmuştur. Müslim'de ve Nesli'yi de mevcuttur. Efendimiz'in ifadesi şöyle ki, Kıyamet gününde insanların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 Her şey Allah'tandır. Kulluğun indidir. Her şey Allahu Teala hazretlerindendir. Kuvvet ve kudret onun dedir. Biyedihil mülk, mülk onundur. hükm onundur. Her şeyi her e, her şeye kadirdir. Ne dilerse öyle yapar. Fe'allahu ma yesa ve yahkumu ma yurid. Ne dilerse yapar, nasıl hükmederse öyle hükmeder. Hiç kimsenin buna itiraz etmecaadı yoktur ve bu gerçeği kavramak da insanın hırkatında, fıtratında mevcuttur. Her insan bunu sezmekle vazifedir. İbrahim Aleyhisselam gecenin gökyüzüne baktı. İnsanlar bu yıldızlara tapıyorlar, bu mu benim Rabbim diye düşündü. batınca dedi gibi böyle batan şey Rabb olur mu? Bir doğuyor bir batıyor. Olmaz. Kamera baktı, efendim e bu büyüyecek daha büyük, yıldızlarda daha büyük görünüşü var. Acaba bu mu insanların tatlı işi? Olmaz, bu da batıyor. Güneşe baktı, bu daha büyük. Bu mu acaba tapılacak varlık? Hayır. Hepsinin ani olduğunu, batıcı olduğunu efendim, görünce benim Rabb'im bunları yaratandırdı. Benim Rabb'im bunların hepsini yaratan, sevk ve idare eden dedi. Allah'ın varlığını, birliğini idrak eyledi. Her insan Allah'ın verdiği akıl ile Kutri efendim kabiliyetleriyle Allah'ın varlığını, birliğini anlamak durumundadır. Tapdıkları bir aciz neaciz varlık olduğunu anlamalı. Taptıkları ağaçların, dağların, otların, efendim yaprakların, yıldızların ayın güneşin naçiz birer varlık olduğunu anlamalı. Onların yaradanına ulaşmalı herkes mutlaka. Hepimizin boynunun borcu iş bu? Yapmıyor. Yapmıyor. Bir de efendim şey yapıyorlar. Kutlara tapıyorlar, heykellere tapıyorlar.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 Onun için biz la ilahe innallahu vahvehu la şerikereh, Allah'tan gayrı ilah yoktur. Tekdir, şeriki naziri yoktur, misali yoktur, misli yoktur. Neyse ke şey'ün, hiç ona benzeyen şey yoktur. O tektir, huvallahul vahidul fahhad, her şey onundur, öyle inanırız. Hiçbir şeyi de ona şekil olarak koymaya enerji etmez. Efendim, a ulai şifa a indallah. Niye bu putlara tapıyorsunuz diye soruyorlar eski putlara müşrik kayınları. Bunlar bizim Allah indinde şefaatçilerimiz diyor. Şefaatçilerimiz diyor. Şefaatçi de olmaz, o da başına çalınsın. Böyle şey yok. O da yok. Allahu Teala Hazretlerini, la tuzlu kühü epser ve yüzbükü epser ve latı habir, gözler idrak edemez. Güneşe bakamıyor. Yani biraz güneşli havada gözlük takmazsa gözü rahatsız oluyor. Nasıl, nasıl tahmin etsin Lenterani, öyleyken inzur ile dedi ki, göremezsin. Dağa bak bakalım tecelliye dayanabilirse o zaman görebilirsin. Dağa tecelli ettiği zaman daha parça parça oldu. Musa Aleyhisselam baygın yere düştü. Şu kervin bilin efendim bir bombanın birazcık bombada değil, bombada patlamadı. Reaktörün biraz Gizginlerini kaçırdı çocuklar, zavallıcıklar üstüne kum yiyorlar, kurşun döküyorlar, bilmem ne yapıyorlar, hala söndüremiyorlar. Yani oldu bu kadar aciz, tahammülsüz, Allah-u Teala Hazretleri'ne bu gözler nasıl idrak edebilir? Mümkün mü? Mümkün değil ama İnsan dilerse anlayabilir, Allahu Teala Hazretleri nasip ederse her yerde hazır ve nazir olduğunu görür. Hikmetlerini müşahede eder, eserlerini kudretinin asarını görür. تَنْزُرْ اِلٰىٰ اَطَارِ رَحْمَةِ رَبِّكَ Rabbının rahmetinin şu eserlerine bak, diyor Allahü Te Teala Hazretleri. O eserlere baktığı zaman müessir hakiki'yi idrak eder. Rabbim ne güzel yaratmışsın şu çiçeği, ne güzel koku vermişsin, şu arıya küçücük hayvana ne kabiliyet vermişsin, şu küçücük kediye ne kabiliyet vermişsin ki, kaç günlük yola götürüp bırakıyorum da ondan sonra 3 gün sonra gene evimde görüyorum. Bu ne biçimiştir? Bu kuşlar, bu arılar, yuvalarını nasıl bulur? Bu karıncalar bu kadar karmakarışık yerde nasıl şaşırmaz? Bunların radarları mı vardır yarabbi? Sen bunlara ne aletler, cihazlar ihsan eyledin? Bakar, rahmetinin, kudretinin, efendim, sanatının eserlerini görür, hayranlık duyar. Yani gözler görür ve zahirdir Allah-u Teala Hazretleri. Nüvel <gülüyor> evvel vel ahiru, vel zahiru, vel bakım. Mübindir, aşikaredir ah, gören gözlere. Allahü Teala Hazretleri varlığını birliğini idrak etmeyi, efendim o zevke ermeyi cümle bize nasip edesin. O zevkten hiçbirimizi mahrum etmesin. Öyle putlara, efendim şeylere, suretlere, temsillere, timsellere, tenezil edenlere bulaştırmasın. Onlara dahi yakın yakın etmesin. Bizim resimle heykelle işimiz yoktur. Babamızın resmini bile asmayız duvara. Babamızın resmini bile asmayız. Kendi resmimizi bile.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 ihraz etmeyi nasip eylesin. el مِنْ ticaret الْخِيَانَةِ تِجَارَةَ fi ف۪ي رَعِيَّتِه۪ Kısa bir hadis-i şerif. en büyük, hainliklerin en ileri derecesi, en büyük hainlik valinin, hükümdarın, idarecinin raiyetiyle ticaret yapması. Büyük hıyanettir bu.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 o imkânlarımızı şere kullanmayalım. Bizden zayıf, bizim madûlûmuzda olan, aşağımızda olan insanlara baskı ve onları istismar vasıtası, vesilesi olarak elimizdeki imkânları kullanmayalım. Tebaamıza, efendim aşağımıza, emirimizin altındakilere, elimizin altındakilere acıyalım. Kendi gücümüzü, kuvvetimizi onlara baskı, vesilesi yapmayalım. Aile reisleri de ailelerindeki zayıf çoluk çocuk hanım vesaireye baskı yapmasını kendisi güçlükle yetiyor. Herkes gücünü kuvvetini veren Allah'a hamdü ve senalar etsin. Ya Rabbi beni aciz yaratmadık, güçlü yarattın, çok şükür. Ve o verdiği gücü yerli yerinde kullansın. Hiçbir yere kullanmasın. İnne min asraqis zraki men yasliku lisana almir. Zinan min azam al men iktaa malimir in müslümanı birey hakkın ve inne min alhasenat iade tel meryiğ ve inne min tamamli iade entaza iade ki alahi ve tesalehu kefhe ve ve min en iyi şifaat ve in Min lümsil ambiya el kamee se kabde seravil ve inne min ma bihi inde dua el utar. Sadaka Rasulullah bima kal evkema kal. Bu uzun bir hadis işleri kısa kısa cümlelerden, beyiizelerden, hikmetlerden meydana gelmiştir. Onları kısa kısa izah etmeye çalışalım. innemin min esra kis surra ki men yasriq lisanet emir.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 ondan sonra istediğini yaptırıyor. Bu hırsızların şeyidir. Efendim, usta hırsızıdır. Ve inne min a'zamil hataya men iktad-ı emalemdi in gayri hak. Hataların, günahların en büyük yerindendir. Efendim, Müslüman bir kişinin malını haksız yere kesip koparıp almak.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 iyi insanın bulmak hususunda hepimizin seferber olmamız gerekiyor. İyi bir şeydir, sevabı çoktur, hadis-i şerifte böyle deniliyor. Bu hususta daha gayretli olun, arayıp olup bu işleri yapmaya çalışın. Çök şatanlık filan bir alay ederler filan ama biz hadise göre yapıyoruz deyin, hiç şey yapmayın. Sonra وَاِنَّ لُلْسَتَ الْاَنْبِيَا مِنْ لُلْسَتِ الْاَنْبِيَاءِ الْقَمِيسْ قَبْلَ السَّرَائِيُ Peygamberlerin kıyafetlerindendir. Şalvardan evvel iç giyimleri. Malum tabi bizim şimdi kıyafetlerimiz iyidir. Yani bir iç çamaşırımız vardır, bir iç çamaşır bir kıyafetimiz vardır, paltamız vardır bilen iyi. Bu devirde alışılmış. Fakat eski devirde Adam terzisi yok, ipliği yok, iğnesi yok, imkanı yok. Yani bunlar zor şeyler. Kumaşı yok. Ne yapacak?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 Bizde de örtünmek vardır. Elhamdülillah, ala nimetiz İslam. Ne güzel nimettir İslam nimeti. İdris Aleyhisselam'dan başlamış kıyafetler biçilmek, örtülmek şey yapmak, Efendim Peygamberler adetidir. Rabbimiz bizi edepten, hayattan, örtünmeden, tesettürden ayırmasın. Ar damarını hiç aramızdan kimsenin alnından çatlattırmasın. Edepsizliği kendisine şiar ettirmesin. Öyle mektuplar alıyorum ki aziz kardeşlerim,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 İslam'ın adetidir. İslam'ın adetidir. Yani İslam'ın her emrinde insanın hılkatına, fıtratına, ruhuna, nefsine ait kanunlar, nazar dikkate anlarak bir tedbir vardır, bir fayda vardır. Biz onu ya biliriz ya da neden sonra kafa tank tank taşa taşa vurup, vurup öyle anlaşılır. Şimdi bana mektubu yazıyor ki, hocam küçüklükte şöyle oldu böyle oldu da şimdi çok pişmanım da bunun çaresini. Benim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 Zengin olur, çocukları kendisine hıyanet eder. Çocukları kendisini zehirlerler. Neden yaptı bunu? Parasını, babasının çabuk almak için. O neden oldu, bu zengin, bu çocuğunu İslam'a göre yetiştirmedi, Allah korktursun, öğretmedi. Tabi o onu zehirlerdi. Maddi, maddi şey, çabuk kazanayım diye, onu hoppa yetiştirdi, zübbe yetiştirdi. O parayı bulamayınca, babam çabuk öldür ben onun mirasını çabuk iyi diye zehir katar. Öldürür. Onu iyi yetiştirmemenin cezasını o çekir. Evlat da çeker, o da çeker. Evlat da anasının babasının öldürdüğü için ebedi cenimler yanar. O evladı iyi yetiştirmediği için baba da yanar. Çünkü ondan da sorgu Anası babasının yakasına yapışacak evlat. Bu beni güzel terbiye etmedi yarabbi diye başıya, o da sıkışınca bu sefer anasının babasının yakasına yapışacak. O bakımdan, bilmiyorum belki tam misalleri de verilmeyip tam anlatamıyorum ama İslam'ın her emrine dikkat edin müştahab buna. Efendim, bilmem adabına, sünnetine, her şeyine riayet eyleyin. Hepsinde sayısız faydalar var. O kadar söyleyeyim yani. Ve, Ve inne mimma yustecabu bihi inded du'a el-ıtas. Efendim, du'a esnasında o sayede duaların kabul olmasındandır. Efendim, hapşû demek yani dua. Hapşırmak güzel bir şeydir. Yani böyle güzel bir emare oluyor, alamet olmuş oluyor. Esnemek kötü bir şeydir. Çünkü tembelliğin, efendim, uyku isteğinin alameti oluyor. Şeytan böyle bir insan aaa filan yapar da esnediği zaman de gülermiş ona. Tamam, tamam kalk kalk kalk, uykacağım. Bunu iyi. Yeah. Kıyametin yakınlaşma alametlerindendir, eşrat-ı saattendir. En yefşü mal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 para genici, para. Herkes şey yapıyor, efendim ticaret artacak kıyamet gününde, herkes maddiyata düştüğü için ve yazharal cehil, cahillik zahir olacak, hazırlaşacak ve yebi'er racullül beya fe yekule la hatta este'mire tacire beni fulani kişi malını satacak satacağı malı satacak da efendim diyecek ki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 İnne min aşırat saati en yürüp al ve yazar al ve iş iş şeyi önce yazmış ama iş şu ve olsa gerek yaşıyor ya zina iş şu ve al kavur ve iş haber nisa hatta yeküne li emret ten kayimun lâhidun.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 Ama Allah gösteriyor, ucunu gösteriyor sopanın. Ey kullarım, aklınızı başınıza toplayın, bak bunu böyle bir çarparsam size, feleğinizi şaşırırsınız, kaçacak yer bulamazsınız diyor. Ama millet gidince seviniyor. Şimdi gene eski günaha devam. Gelmeye başlayınca, tövbe Rabbi, bilmem elde tesbihler, dudaklar, kıpır kıpır kıpır kıpır Neden? Çernobül santralından, Dinyester nehrinden, Dinyeper nehrinden, efendim, radyoaktif madde geliyor, radyoaktif bulup geliyor. Aman Rabbi ben ölmeyeyim, kanser olmayayım. Peki kulum.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 kendimize düzen vereceğiz, hepimiz çalışacağız. Siz de çalışacaksınız. Biz de çalışacağız, topluca hayırı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Bir iki hadis şerif var tamamlanmasına. İnne min eşratı sa'ati ikhrabul amir ve imarul harab ve en yekûnel gazg fidâen ve en yetemarrasal racülü bi emanâtihi kemâ yetemarrasul ba'iru bişşecereh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 cennete giren, bahtiyarlarının zümresine dahil eylesin. Bi hürmete esrarı suretil fatiha La ilahe illallah, La ilahe illallah, Allahul melikul hakkul mübin, Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil amin. فَاَكْسِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَكُونُوا مِنَ الْفَائِزِينَ اللّٰهُمَّ صَلِّي عَلَى سِي Şeytan Rijim Bismillahi Rabbi Karabil ve Selamun Ala Rabbi Alalamin Salak Allahü Rabbi Alaihi Alaihi Alayhi Alhamdulillah Hamdih. Ve salatu ve selamu ala khayrı halkihi, seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin tekabbel minnah. Ve bellegh ve evsul thavabe ma karaknahu ve nure ma talavnahu ve zekernahu ve hellelnahu fa'dal kabuli minna bil ve ila her wahhi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin zevi's sidq vel vefa ve ilâ ervâhi sâir el-Enbiyâi, vel-mürselîne, vel-evliyâi, vel-kümmelîne, vel mukarrabin vel-muttakîne, vel-muklesîne, vel-sâlihîne. Ve ilâ erwah kullim min sâdâtina ve meşâikhina fid-dîn. Sâdât-i turûkul aliyyyetin, nakşibendiyyeti, vel-kâdriyeti, vel-kübreviyyeti, ve-sühreverdiyeti, vel-ceştiyyeti, vel-külefâihim. ve tabi'in lehum bi-ihsânin, vel-müridîne, vel muhibbin Ey veliliğillah, <Sessizlik> me ila erwahi aba'ina ve ummaatina ve ecdadina ve ceddatina ve ihwanina ve akhawatina <Sessizlik> ve sa'ira akraba'ina ve ahbabi'na. Allahumme nuwir marakatahum ve rabbi erwahum ve erfa derecatihum ve derecatihim vel da'na anhum. Allahumme inna nes'eluke min al-khayri kullihi ajilihi ve ajilihi ma alimna minha ve ma lam na'lem bana özük bak min al şer külhe aajlhe ve ajlhe ma alimnâ mina ve ma alimnâ lem Allâhumma ahsen akbetnâ fil umûl külha ve ajl nâ min xizdüniyya ve âzabil aakhirah Allâhumma ve fil jinan bi hürmeti esmâik el hüsna rahbi bikel <Sessizlik> müştabaâ Mustafa ve bi hürmeti esrarı <Sessizlik> Sûre <Sessizlik> el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 Bizlere nasip eylesin. Dünya ve ahirette hayırlara erdir, huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak gitmeyi nasip eylesin. Cemali ve kemalinin müşahede şerefine cümlemizi nail eylesin. Bir hürmeti Khatematul Kur'anil Azim ve bir hürmeti Zikril Celilil Cemil ve bir hürmeti müdaekareti ilmil hadis ve bir hürmeti Leyletil Cuma ve bir hürmeti esraru suretil Fatiha. فَعَلْهِنَا الْعَالِيَةَا يَدْعُو بَنِي